Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Ramazan'dan önce ibadet kavramına giriş yapmış ve Ramazan'da da Ramazan'la ve oruçla ilgili ibadetin bazı özel konularına temas etme gereği duymuştuk. İnşallah ibadet konusunu namaz ve oruçla birlikte daha genel bir anlama koyarak hayatımızın tüm alanlarına yer verecek şekilde ibadeti genelleştirme anlamında bugünkü sohbetimizi genel ibadet çerçevesi içinde değerlendirmeye çalışacağız. Daha önce vurguladığımız gibi ibadet kelimesi itaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, bağlanmak, hizmet etmek gibi anlamlara gelir lügat olarak. Dolayısıyla bu lügat yönüyle değerlendirilen ibadette Yapılması sevap olan, Allah'a yakınlık ifade eden, yalnız Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olmak ve sadece onun rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü harekete ibadet dendiğini vurgulamaya çalışmıştık. Dolayısıyla insanoğlu her an ibadet halindedir. Çünkü yaratılış gayesi budur. Onun için yaratılmıştır. Ama ya Allah'a ibadet eder, ya da Allah'ın dışında önem verdiği, hayatını anlamlandırdığı, kutsal kabul ettiği, tümüyle emrine boyun eğdiği herhangi bir anlayışa kulluk yapmış olur. İşte İslam dini kulların, kullara kulluğundan, eşyaya kulluğundan, putlara kulluğundan, tağut ve zalimlere kulluğundan insanları kurtarmış, sadece Allah'a kulluk yapmaları özelliğini insana yeniden kazandırmış, ve her davranışını güzel bir bilinç geliştirerek Allah'a ibadet olacak, devamlı sevaba girecek özellikleri vermiştir insanlara. Evet, biz sadece namaz kılarken, sadece oruç tutarken, haç veya zekat görevi yaparken ibadet etmiş olmayız. Tabii ki bu ibadetleri İslam'ın çokça önem verdiğini değerlendiririz. Bu ibadetlerin diğer davranışlarımızın, Yataktan kalkmadan tekrar yatağa yatmaya kadar her türlü dünyevi faaliyetlerimizi de içerecek şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak onun rızasına muhalif bir davranışta bulunmamaya gayret göstererek ibadeti tüm 24 saatimize, ölünceye kadar tüm hayatımıza kuşatmış, genişletmiş oluruz. İslam öyle güzel bir din ki devamlı insanın ibadet içinde olacağı Devamlı sevaba gireceği sistemi insanlara sunmuş, ee, sadece namazda, oruçta insanın Allah'la irtibatı olup onun dışında başka ilahlara yönelmesi gibi çelişkilerden insanı kurtarmış, tek ilahın her an emir ve yasaklarına uyan, kainatla da bu anlamda uyum içerisinde hayatiyetini sürdüren güzel bir halife vasfına insanları kazandırmıştır. Hayatımızın başlangıcından dünya hayatımızın sonuna kadar, ölüm bize gelinceye kadar her davranışımız ibadet bilinci içinde değerlendirilir. Ölüm sana gelinceye kadar ibadet et ayetinden yola çıkarak dediğimiz gibi de ki benim namazım, kurbanım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir onun hiçbir ortağı, şeriki yoktur ayetinde de vurgulandığı gibi, hayatın her alanı ibadete yönelebilecek doğrultuda olabilir. İşte İslam, insanı başka kulluklardan, başka yöneldiği sahte, mabut ve tanrılardan insanı kurtarmış, insanın izzetini, şerefini sadece Allah'ın önünde eğilip, başka hiçbir özelliğin, ee, önünde küçülmeyi kabul etmeyerek insana vermiştir. Dolayısıyla en muazzam özgürlük, en muazzam kurtuluş ilanı, en muazzam şeref ve onur, izzet ve haysiyet Allah'a ibadette düğümlenmiştir. Allah'a ibadet etmeyenin alçaldıkça alçalacağı, hayvanlardan daha aşağıda olacağı Kur'an'ın ayetleriyle değerlendirilmiştir. İnsan huzur ve mutluluk istiyorsa, İbadet hayatına yönelecek Ne kadar bilinçli Şuurlu kalp ve kalıpla Beraber ibadet yapıyorsa Dünyada bile ibadetin O kadar faydasına Nail olacak Stresten bunalımlardan huzursuzluklardan Kurtulup felaha Mutluluğa mutmain Bir kalbe ulaşacaktır O yüzden Allah'ın Haşa bizim yaptığımız ibadetlere ihtiyacı yok bizim ibadetlere Her an ihtiyacımız var Hava kadar, oksijen kadar ruhumuzun da, manevi dünyamızın da devamlı teneffüs etmeye ihtiyacı olduğu Allah'la irtibattır, Allah'la ilişkidir. İşte o ilişkiyi, irtibatı da ibadet dediğimiz Allah'ın emir ve yasaklarının çerçevelediği bir hayat düzeni insana sağlayacaktır. İnsan Allah'ı hatırlamadan, Allah'ı zikretmeden, Allah'a hakkıyla kulluk yapmadan, huzuru da mutluluğu da mutmain bir gönlü de yakalayamayacak bulamayacaktır. Günümüzdeki psikolojik rahatsızlıkların, manevi bunalımların temel sebebini Allah'a hakkıyla ibadet etmemede, hele hele başka sahte tanrılara kulluk yapacak yanlışlıklarda aramak söz konusudur. Evet oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet gibi e, ifadeler bunlar ibadet olduğu gibi İşimiz de, oturmamız kalkmamız da hatta gülüp eğlenmemiz de yeme içmemiz de eşlerimizle beraber e, sevgi atmosferi içerisinde bulunmamız da eğer Allah'ın koyduğu emir ve yasaklara uyuyor ve iyi niyetle yerine getiriliyorsa bilelim ki bunlar da e, aynen diğer ibadetler gibi bir ibadet olacak sevabı ecri devamlı bu e, hayata Müslümanca e, bakan insana gelecektir. Kur'an-ı Kerim, yerde ve gökteki bütün varlıkların Allah'ı tesbih ettiğini, Allah'a kulluk ve ibadet yaptıklarını belirtir. Dolayısıyla onların nasıl ibadet yaptıklarını biz insan olarak anlayacak kapasitede değiliz. Teknolojinin, bilimin gelişmesiyle bazı noktalar aydınlığa kazansa da, Kur'an-ı Kerim, siz onların tesbihini, ibadetini tam olarak anlayamazsınız şeklindeki ifadesinden yola çıkarak diyebiliriz ki, insanoğlu canlı veya cansız zannettiği, aslında cansız hiçbir varlık yoktur, Kur'an'ın her şeyin Allah'ı tesbih edip ibadet ettiği vurgusuyla değerlendirilince, onların atomlarını ya da canlıların hücrelerini kısmen anlamış olsa da atomların etrafındaki elektronların, devamlı yüksek bir hızla döndüğünü belirtse de, bu hızdan çıkan bir hu sesi gibi bir ibadet ve zikir sesi değerlendirilmiş olsa da, biz onların Allah'a nasıl ibadet ettiklerini tüm kapsamıyla anlayamayız. Ama genel olarak diyebiliriz ki, bütün varlıklar kendilerine Allah neyi emrettiyse, neyi yapmalarını Hükme bağladıysa onun dışına çıkamıyorlar, onun dışına çıkmıyorlar. İsteyerek Allah'ın emirlerine riayet ediyorlar. Bugünkü bilim içgüdü diyor hayvanlardaki bu fıtri özelliğe. Ama Allah'tan bağımsız olarak onları değerlendiriyor. Halbuki daha onların özünde bir bitki ise onların çekirdeğinde, tohumunda, bir madde ise onların atomunda... Allah kendisine kulluk yapacağı, kendisinin görevlerini harfiyen yerine getirebileceği özellikle onları var etmiş. Dolayısıyla bütün varlıklar, insanoğlunun dışındaki bütün varlıklar, kendi hal dilleriyle her an Allah'a kulluk yapıyorlar, Allah'a ibadet ve tesbih ediyorlar ve Allah'ın kendilerine koyduğu sınırların dışına çıkmıyorlar. Küçücük bir atom böyle yaptığı gibi elektronun Çekirdeğin etrafında hızla hareket ettiği gibi güneşler, güneş sistemleri, gökyüzündeki galaksiler de kendilerine çizilen bir rotayı hiçbir zaman dışına çıkarak taşmıyorlar. Allah'ın koyduğu bir yörüngede kendi hareketlerini ve o hareketleri yaparken de Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yerine getiriyorlar. En küçük bir varlıktan en büyük güneşlere kadar yani küçük alemlerle büyük alemler bilemediğimiz işte halkımızın 18 bin alem dediği alemler hep Allah'a kulluk yapıyor ibadet ve itaat içerisinde ona isyan etmeden varlıklarını sürdürüyorlar. İmtihan için bütün bu yaratılmış varlıkların en üstünü olarak yaratılan insanın cehenneme gitme özgürlüğü Allah'a İsyan etme seçeneği söz konusudur. Ama öyle olursa hem dünyada izzetini, onurunu kaybedecek hem de ahiretteki ödüllerden olacaktır. İşte insan bilinçli olarak Allah'a ibadet ederse, yeryüzündeki halifelik görevini üstlenebildiği gibi ahirette de yeryüzünü küçük çaplı ıslah edip cennete dönüştürdüğünün bir neticesi olarak... Allah'ın sonsuz nimeti olan cennetlerine nail olacaktır. Yoksa dünyada nice manevi hastalıklardan, psikolojik anormalliklerden kurtulamayacak, tatminsizlikler kendisini yiyip bitirecektir. Günümüzde nice insan psikolojik problemlere, manevi bunalımlara, streslere kurban ediliyorsa, arka planında Allah'a hakkıyla kulluk yapmadığı, ibadetlerinde kusur işlediği ya da başka varlıklara şu veya bu biçimde bilinçli bilinçsiz kulluk yapma durumunda olduğu değerlendirilir. O yüzden gerçek müminin dünyasının da cennet gibi olacağı, ahiretinin de güzellikler içerisinde devam edeceği kesin bir hakikattir. Yani Allah'a kulluk yapmanın, ibadet etmenin dünyada bile insana çok büyük çapta mutluluklar, huzur ve tatmin vereceğini rahatlıkla biliriz. Çünkü bizim yapımız ibadet etmek üzere, Allah'a kulluk yapmak üzere yaratılmış. Bizim varlığımızın temel sebebi bu, hikmeti bu, ihtiyacımızın esası bu. Hiçbirimizin yaptığı ibadete Allah'ın ihtiyacı yok. Ama bizim ihtiyacımız var. İşte o ihtiyacımız olan kulluğu Sadece Allah'a ibadeti, Allah emrederek merhametini gösteriyor. Bizim dünyada da nasıl huzurlu olacağımızı, nasıl güzelliklerle yaşayacağımızı Allah ibadetleri emrederek, onun için yaşama özelliğini vurgulayarak, onun kurallarını denimsediğimiz zaman ancak güzelliği yakalayabileceğimizi ifade ediyor. O yüzden ibadet hayatını tüm yirmi dört saatine ve tüm ölünceye kadar e, günlerine yayabilen insanın dünyasının da küçük çaplı bir cennete dönüşeceğini, huzur ve mutluluk tümüyle onu kuşatacağını, Allah'ın nice konularda onun elinden tutup yardım edeceğini, gönül huzuru dediğimiz şeyin aslında bizim direkt olarak elimizde olmadığını, işte ibadetle ilgili olarak değerlendirilecek anahtarla, o gönlün huzuruna yönelik kapıların açılacağını değerlendirebiliriz. Günümüzün e, insanı niye çokça problemler sahibidir? Bu konuyu tekrar edeyim, ibadetten bağımsız değerlendirmek, insanın hastalıklarını, manevi hastalıklarını teşhis etmek konusunda yanılgılara götürülür, eksikliklere ve tümüyle insanı tedavi etmeyecek çarelere götürür. O yüzden, Rabbimize hamd ediyoruz ki, bizi kendisini tanıyan, kendisine kulluk ve ibadet yapacak, e, hidayeti bize e, lütfedecek özellikler bahşetti. Bundan daha büyük nimet olur mu sevgili dinleyiciler? Dünya hayatında tüm varlıklar bizim olsa, dünya hazineleri yanımızda olsa, ibadet etmediğimizden dolayı huzura, mutmainliğe kavuşamayacağımız gibi, üç günlük dünyada, Devamlı yemiş içmiş olsak, devamlı gezmiş tozmuş olsak, devamlı hizmetçilerimiz olsa, altınımız paramız çokça bulunsa, ölüm var. Ondan sonraki hayat bizim için cennete yönelik olmayacaksa, rüya gibi olan geçici dünyadaki tattığımız lezzetlerin ne kadar faydası, ne kadar önemi olabilir. Ebedi olanı insan tercih etmeli. Nasıl? Sonunda 20 sene 30 sene bir hapis varsa ama bir aylık bir zevk tadacaksa insan böyle bir uzun dönem hapis hayatına bir aylık iki aylık bir tat almayı zevk içinde yaşamayı zengince yaşayıp söz gelimi hırsızlık yapmayı tercih etmiyorsa akıllı bir insan bunu yapmıyorsa 20-30 senelik hapisten çok daha ebedi olan ve hapis hayatından çok daha eziyetlerin, azabın bulunduğu bir cehennemi, dünya hayatının tümü lezzetli olsa, hatta gönül huzuru, mutluluk içerisinde yaşanmış olsa, ki ibadetsiz böyle bir huzurun yaşanması mümkün değildir, olmuş olsa bile akıllı bir insan, kısa bir dünya hayatını ahiretteki felaketlere e, herhalde tercih etmez. O yüzden aceleci olmamak, her şeyi hemen peşin dünyada, tüm zevkleri yaşama anlayışında bulunmamak, ahiretteki bitmeyecek, tükenmeyecek Allah'ın nimetlerine muhatap olacak şekilde dünyada bazı kurallara riayet etmeyi e, önemsemek akıllı bir insanın harcıdır. Kaldı ki tekrar edelim, dünyadaki huzurun da, lezzetin de, e, mutluluğun da ancak sadece Allah'a kulluk yapmakla e, mümkün olacağını Kur'an-ı Kerim'den gördüğümüz gibi hayatımız boyunca Nice zevkler peşinde koştuğumuzda o zevklerin kısa bir zaman sonra bizi terk ediverdiğini, yalancı zevk, sanal zevk gibi e, kalbimizin bir tarafında burukluk hissettiğimizi herhalde hepimiz yaşayarak görmüşüzdür. O yüzden sevgili dinleyiciler hayatımız her an ibadet içinde olacak güzelliklerle donanmalı. Zaten eğer Allah'a ibadet etmiyorsak ya nefsimizin hevasına kulluk yapmış ya başka bir kula kulluk yapmış zalim veyahut da e, anlayışındaki müstekbirlere, melek ve mütraflere boyun eğmiş alçalmış, bizden daha düşük seviyede olan insan veya başka varlıklara kulluk yapmış durumda olacağız. İşte İslam insanı her türlü sahte ilahlardan ...sahte mağbut ve tanrılardan koruyup her türlü putlardan insanı alı koyarak Allah'a kul yapması... ...insanın dünyasını da ahiretini de güzelliğe çevirmesi içindir. Dolayısıyla Allah bize merhametiyle lütfetmiş de ibadeti emretmiştir. Çünkü insanoğlu ibadet yapmadan rahat edebilecek, huzura kavuşacak... Manevi gıdasını alabilecek bir durumda değildir. İşte bunu Allah'a ibadet olarak değerlendirmeyen kişi ya şeytana ibadet etmiş olacak ya da şeytan gibi alçak olan insana hiçbir zaman huzur veremeyecek maddi varlıklara, heykellere, ideolojilere, kulların yaptığı prensiplere kul köle haline gelecektir. İşte İslam yeryüzüne getirdiği kurallarla insan fıtratında mevcut olan ibadet duygusunu en doğru şekilde insana vermiş. O yüzden de puta tapan bir toplumun içinde insanlar rahatlıkla Allah'a gidecek güzellikleri bulabilmiş ve kendi iradeleriyle putlara tavır alabilecek hale yükselebilmiştir. Sadece heykelden putlara karşı değil, fikir yönüyle ...ideoloji yönüyle, hüküm ve prensipler yönüyle insanın yüceleştirdiği, çok fazla abartıp önemsediği, çağın sözgelimi parayı kutsallaştırdığı, e, müziği, sanatı, eğlenceyi kutsallaştırıp yüceltip putlaştırdığı, bazı spor kavramına girecek futbol gibi geçici basit zevkleri putlaştırdığı anlayışına da İslam en güzel... ...alternatifi sunarak onları bu tür basitliklerin aleti, bu tür basitliklerin kurbanı ve bu tür basitlikleri yücelten, onları en yüce varlık haline getiren, dolayısıyla kendisini alçaltan bir yapıyı İslam prensipleriyle insanlardan uzaklaştırmaya çalışmıştır. Yeter ki insan Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine teslim olsun ve oradaki güzellikleri yakalamaya çalışsın. İşte o güzellikler hayat boyu sürecek, her davranışlarımızla ortaya çıkacak Allah'a kulluk ve Allah'a ibadet anlayışıdır. İnsanları hür iradeleriyle işte Allah'a yönelten, onların birbirlerine kul ve köle olmalarını engelleyen, onları her türlü yanlış tapınmalardan kurtarıp Allah'a götüren hayat nizamı İslam dinidir. İşte onun kıymetini bilmek, Ramazanlarda ibadet coşkusunu değişik şekillerde biraz daha tadan insanın sadece Ramazan'la ibadetinin sınırlı olmadığını, sadece camiye gitmek veya namaz kılmakla ibadetin bitmeyeceğini, hayatın tümünün her an ibadete yönelebilecek prensiplerle dolması gerektiğini, Bugünün işte Ramazan coşkusu içerisinde daha rahat anlayabiliriz. Çünkü midelerimiz bizi maddi şeyleri düşünmekten alıkoyuyor. Yeme içmeden maddi dünyevi zevklerden çok daha önemli ruhi manevi zevklerin olduğunu şu Ramazan'da daha iyi tadabiliyoruz. E, midemizi aç bırakırken ruhumuzu daha doyuracak tatmin edecek gıdaları bu Ramazan'da Allah'a ibadet etme anlayışındaki insanlar yakinen yaşamış, görmüş oluyorlar. İşte bu anlayış bizi Ramazan'ın okul olarak, orucun bizi yetiştiren bir öğretmen olarak yapmış yapmaya çalıştığı görevini biz ödevlerimizi yerine getirerek Allah'a hakkıyla kulluğu bütün hayatımıza yayarak güzel bir talebe özelliğini kazanabiliriz. İşte İslam'ın İbadet anlayışıyla insanlarına benimsettiği temel özellikler içerisinde Allah'ın varlığına, birliğine, Allah'ın tek ilah, tek Rab olduğuna inanmak yatar. Bu inanç olmazsa kişi Müslüman olmaz. Dolayısıyla şehadet veya tevhid kelimesiyle ifade edilen sadece Allah'ın tek ilah olduğunu, başka tanrıları, başka ilahları, yüceltilen başka değerleri, Müslüman olarak insanın reddetmek zorunda olup Allah'tan başka ilahın olmadığını değerlendirmesi, Allah'tan gelen bütün hükümlerin gerçek ve doğru olduğunu kabul etmesi, Allah'ın koyduğu prensiplere uyma sözü vermesi demektir. O yüzden e, Müslümanlık Allah'la bir antlaşma demek Allah'ın koyduğu kurallara sadece Allah'ı tek ilah olarak sadece Allah'a yönelip, ona ibadet etmeyi Allah'a karşı sözleşmede altına imza attığı tevhid veya şehadet ifadesiyle belirtmiş oluyor. Bu antlaşmayı yapmış oluyor insan. İşte burada Allah'ın hükümleri doğrultusunda insan yaşayarak şehadet ve tevhid kelimesinin açılımını yerine getirerek Allah'a ibadet etmiş olur. Allah'a sadece ona kulluk yapmış olur. Dolayısıyla şehadet kelimesini perçinlemiş ve Allah'ın da bu kelimeyi söyleyen kişiye karşı dünyada ona yardım etme sözünü, ahirette de cennet gibi ebedi nimetleri verme sözünü Allah'tan beklemiş, istemiş olur. Allah vadinden caymayacağına göre, sözünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine göre, o insana en küçük çapta zulmetmeyeceğine göre, insanın Allah'a verdiği sözde durmaması kendisine zulüm olmuş olacaktır. Kendisine yazık etmesi, dolayısıyla kuralı bozduğu için Allah'ın mümin kula vaat ettiği hususlar konusunda kendisini mahrum bırakması şeklinde olacaktır. Allah'a hiçbir zarar veremediği halde kendisine en büyük şapta zararı dokunmuş olacaktır. İşte bu zararlı yoldan insanın dönmesi... Hakka hakkıyla kulluk yaparak ondan başka e, kendisini tümüyle bağlayacak bir otoritenin, kendisini her şeyden fazla seveceği bir mabut ve tanrısının olmayacağı anlayışıyla hayatını güzelleştirmesi gerekir. Allah'ı tek Rabb bilerek, tek ilah kabul ederek ona kulluk etmek, ona ibadet yapmak, onun emir ve yasaklarına riayet etmek, insanı tevhid inancına ve bu inancın ...gereklerine götürecektir sevgili dinleyiciler. İşte bu iman ve bu şuura sahip olan insanlardan oluşan bir toplum tevhid toplumu olacaktır. Böyle toplum yeryüzündeki şirk odaklarını dağıtacak ve kullara kulluktan kulları kurtarmaya çalışacak. Insandan daha beter anlayışların önünde insanın küçülmesine, müsaade etmeyen insanın güzelliğine, yeryüzündeki onur ve haysiyetine... ...insanları ulaştıracak... ...bir seviyeye götürecektir... ...sevgili dinleyiciler... ...din bazılarının iddia ettiği veya zannettiği gibi... ...sadece vicdanlara hapsedilen... ...kuru bir inanç sistemi değildir... ...zaten bir inanç... ...gerçekten inanç ise... ...gereğini yaptırır... ...ateşten korkan... ...ateşin de yakıcı olduğuna inanan... ...bir insanın... ...ateşe karşı tedbirli olmaması düşünülemez... ...dolayısıyla... Dünyeli konularda bile inanç, o inancın gereklerini insana yaptırırken hele Allah'a hakkıyla inanıp teslim olan bir kimsenin onu seven, onu tek mabut olarak kabul eden bir insanın onun emirlerine başka bir emri tercih etmesi mümkün değildir. Bu inandığı, itaat sözü verdiği, teslim olduğunu, her varlıktan daha çok sevdiğini iddia ettiği, Allah'ına karşı başka bir ilahı öne çıkartarak başka bir emir ve hükümleri bağlayıcı kabul edip Allah'ı ikinci dereceye atmasının söz konusu olamayacağını e, rahatlıkla değerlendirebiliriz. Evet işte İslami inanca sahip olan bir kimse inancını vicdanlara hapsetme gibi yanlışlıklara gitmeyecek, sadece bazı zaman dilimlerini Allah'a hasredip, kandil gecelerinde, cuma günleri e, ya da ramazanlarda sadece belirli ibadetler yaparak Allah'a kulluk yaptığı, onun dışında günlük hayatını, çalışma hayatını, ev veya aile hayatını, para kazanma ve para harcama hayatını başka mağbutların, başka otoritelerin kurallarına göre uyup onlara teslim olma gibi bir acayip çelişkilere düşmeyecek, tek Allah'ın kurallarına uyma gibi, onun emir ve yasaklarına riayet edip, sadece ona ibadet ve kulluk yapma gibi, tek ilahın hakimiyetini, hayatı boyunca sergileyip ispat etmiş olacak. İşte bu ispat, kulluğun ispatıdır. Tevhid kelimesini bilinçli olarak söylemenin ispatıdır. Böyle bir ispatı hayatında sergileyen kişiye, Allah'ın yardım etmesi ...kendi üzerine hak olarak, görev olarak yazdığı bir durumdur, ahirette de ona sonsuz nimetlerini açacağı vadi söz konusudur. İşte dinin sadece vicdanlara yönelik bir inanç sistemi olmadığı, bütün hayatı kapsayan, hayati olaylar arasında bağı temin eden, bütün bir yaşayışı en köklü ve en sağlam esaslara bağlayan bir nizam olduğu için... Hayatın her alanı da ibadettir. Bu dinin yaşanması için prensiplerdir, hususlardır. Kur'an'ın iki ilaha, iki tanrıya kulluk etmeyin demesi, insana bir tek gönül verdik, iki gönle sahip değildir demesi, tümüyle teslim olacağı, her şeyiyle boyun eğip, her şeyden fazla seveceği bir mabudun, tek olmasının fıtratına yazıldığının ilan edilmesi demektir. İşte bu inanç, insanlık hayatının her alanına ışık tutar, her alanını güzelleştirir, Allah'la irtibatı kurulan bir çalışmanın, bir oturma, bir kalkmanın, bir konuşma veya davranışın hem mutluluğunu, hem güzelliğini, hem sevabını, hem ahirete en güzel bir yatırım olduğunu insanlara bilinç olarak kazandırır. Kur'an'a müracaat edilerek, Kur'an incelendiği zaman, ibadetin insan hayatının tümünü kapsayan, bir terim olduğu rahatlıkla anlaşılabilir sevgili dinleyiciler. Israrla altını çizmeye çalışıyorum. Sadece belirli hareketleri ve işleri ibadet kabul edip, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümleri, ve bunları uygulamayı ibadet kabul etmemek, insanın yapacağı bütün davranışları, İbadet kapsamının dışına atmak Kur'an'a uygun bir çıkarım, Kur'an'a uygun bir anlayış değildir. O yüzden namazda nasıl Allah'a yöneliyor, nasıl ona kulluk ve ibadet ediyorsak, namaz dışında Allah'ın koyduğu prensiplere uyarak, gönlümüzü ondan koparmayarak, onu hatırımızda tutarak, onun yasaklarını uygulamadan bir hayat sürgüleyerek sürdürerek devamlı ibadet etmiş e, olacağız. Onunla irtibatımızı, ilgimizi her alanımıza getirmiş olacağız. İşte Kur'an insanlara böyle bir ibadet anlayışını vurgular. İbadet bir şekil ve formalitelerden ibaret bir anlayış değildir. Esas olarak kalple, gönülle, iradeyle, şuurla, zihin ve gönlün her türlü özellikleriyle Allah'la irtibata geçmektir. Onunla bağlantı kurmak demektir. Aynı zamanda gönül insanı yönlendiren temel mekanizmamız olduğu için organlarımız da gönlümüzün bağlandığı tek ilah olarak kabul ettiği Allah'a itaat edecek ve içimizle dışımız uyum içerisinde olacak. Münafıklık gibi, iki yüzlülük, çifte standartlık gibi, inancımız başka, davranışımız başka, Allah'a tümüyle teslim olduğumuzu, onu tek ilah olarak kabul ettiğimizi söylememiz başka davranışlarımızla başka mağbutları başka tanrıları başka otoriteleri başka yönelip yardım isteyeceğimiz e, anlayışları Allah'tan daha fazla seveceğimiz başka sahte tanrıları kabul etmek insanı elbette çelişkiye düşürecektir bunalıma götürecektir. İçle dış arasındaki uyumu ahengi bozacaktır. İşte insanın o zaman nice manevi hastalıkları, nice psikolojik sıkıntıları söz konusu olacaktır. Allah'a ibadet için yaratılan insanın huzura ve mutluluğa kavuşması ancak her anında Allah'la irtibatı kopartmadan ibadeti bütün alanlara yayarak e, söz konusu olabilecektir. Bunun için Kur'an ibadeti ...genelleştirmiş vaziyette çok önemli bir kavram olarak karşımıza koyar. Tam 256 yerde sadece ibadet ve türevleri vurgulanır. Bunun yanında namazla, oruçla, haçla, zekatla ilgili diğer Allah'ın emirleri ile ilgili ifadeler... ...hatta haramları, haramlarını kabul edip onları terk etme anlayışlarını da ibadetten ayrı düşünemeyeceğimiz için... Bütün ilahi emir ve yasaklar, bütün peygamberi mesajlar ibadet kavramında toplanır. Hulasa olarak Kur'an'ın e, istediği bir insan ibadet kelimesi, ibadet kavramıyla şekillenilir ve bütün ilahi emirleri tek olan Allah'a kulluk yapmak, ona ibadet etmek olarak hulasa edebiliriz. İslam başlangıçtan sonuna kadar ibadeti hayata yaymayı en büyük gaye edinmiş bir din olduğu için bütün hayatımızı namaz gibi Allah'a yönelteceğimiz, Allah'la irtibatımızı her an kurup, onunla ilişkiye girip ondan yardım isteyeceğimiz, onun da bize Rab'lik yaparak bizi olgunlaştırıp terbiye edeceği, gönlümüze huzur, hayatımıza anlam katacağı, sayısız nimetler bahşedeceği kapısı, ibadet kavramıyla açılmış olacaktır. Her gün namaz kılarak sadece sana ibadet ederiz. Sana kulluk yaparız diye Fatiha Suresi'nin 5. ayetinde günde en az namaz kılan insanlar olarak kıl 40, 40 defa bu sözü vermemiz kul olarak ibadeti sadece Allah'a has kılıp nefsimizi sadece Allah'a Teslim etmenin gereğini vurgulamak demektir. Allah'tan başkasına gösterilen itaat ve kulluk o varlığı sahte bir mabut sahte bir tanrı yapar. İşte bu sahte tanrı ya şeytandır ya da kendilerini tağut kılan azgın otoriter kişilerdir. Yahut da Allah'ın kitabını hiçe sayarak insanları icat ettikleri kendi hayat düsturlarına, kendi yaşayış tarzlarına sevk eden sahte Mabutlar önderlerdir. İslami anlamda ibadet, Allah'a kayıtsız şartsız itaat etmek demek olduğundan, şeytana ibadet etmeyi yasaklayan Allah, insan ve cin şeytanlarına da kayıtsız şartsız itaatin, onlara ibadet, onlara kulluk demek olduğunu delirtmiş olmaktadır sevgili dinleyiciler. Yasin suresinin 60. ayetinde olduğu gibi, Kur'an'da şeytana, ibadet etmeyin, kulluk etmeyin denilir. Bu bütün müfessirlerin izahına göre şeytanın emirlerine itaat etmeyin, onun tasvip ettiği, onun memnun olacağı davranışlarda bulunmayın demektir. O yüzden şeytanın razı olacağı şeytanın emirlerine uygun davranış, şeytana ibadet başka bir varlığın razı olacağı, Allah'ın kurallarına ters düşen e, gönüllü olarak yapılan işte o tercih edilen şahsın veya kuralların tanrılaştırılması ve onun kurallarına uyarak ona ibadet edilmesi demektir. Dolayısıyla Kur'an mutlak itaati ibadet olarak vurgular. Allah'a mutlak olarak itaat etmek de Allah'a ibadet olacaktır. İşte sevgili dinleyiciler bu anlayışı, Kendimizde ve çevremizde yaygınlaştırarak sadece belirli zamanlarda Allah'ın kulu olmuş, onun emirlerine riayet etmiş, onun dışında başka tanrıların kulu olmuş, onları memnun etmek için davranmış durumda çok tanrılı, çok dinli insan olmaktan uzaklaşmak için hayatımızı hayatımızdan sonrasını Allah'a vakfetmeye çalışmak, Allah'ın koyduğu prensiplere her konuda uyuma sözü vermek ve güzellikleri ancak bu tür Allah'a itaatte aramak Müslüman'ın başka bir alternatifi olmadan teslim olacağı yegane anlayıştır. İnsanların şeytanın teşvikiyle yapa geldikleri ibadetlerinin yönü olan putlar veya sanal kuvvetler yani Allah'tan başka tapınılan tüm varlıklar e, sevgili dinleyiciler birer sahte mabuttur birer sahte tanrıdır. İnsan hayatının gayesi olarak falan ideolojiyi, filan e, zevki veya eğlenceyi falan çalışma veya e, itaati hayatının merkezi olarak kabul ederse bilsin ki o e, merkezine aldığı en fazla sevdiği en fazla bağlı kabul ettiği anlayış, ibadet ettiği bir e, yapıdır. E, bu ibadet ettiği merci de kendisinin sahte bir tanrısı olacaktır. Günümüzde maalesef insanlar aşırı şekilde yücelterek, şarkılarda, şiirlerde bir sevgiliyi tanrılaştırmış, ona kulluk yapma alçaklığına e, girmiş olabiliyorlar. Bazı insanlar e, futbolu, bazı insanlar Eğlenceyi, bazı insanlar para veya maddeyi hayatlarının merkezine almaya, onları Allah'a duydukları sevgiden daha fazla sevmeye yöneliyorlar, onlarsız yaşayamayacaklarını düşünüyorlar. İşte bu anlayış onları tanrılaştırmak kadar onlarla ilgili ilişkisinin de ibadet anlayışından farklı olmadığını mutlaka bilmeleri gereken bir problem oluyor. Kur'an Allah'tan başka hiçbir mabut olmadığını, Tanrı olmadığını en açık bir şekilde bildiriyor. Bildirerek insanların Allah'tan başkasına tapmalarını, onlara ibadet etmelerini şirk sayıyor. Büyük günahlardan daha büyük, Allah'ın affetmeyeceği çok büyük bir cinayet olarak vurguluyor. Puta tapmak nasıl İslam'ın yıktığı, yasakladığı temel bir şirk ise... Putlar sadece heykellerden ibaret değildir sevgili dinleyiciler. Elbette tapınılan, önünde saygı duyulan, belirli ayin düzenlenen heykeller birer put olduğu gibi insanın aşırı şekilde meylettiği, yöneldiği, sevdiği, mutlak olarak onun kurallarına cayet etme gereği duyduğu her anlayış da bir puttur. E, İslam'ın kaldırdığı cahiliye anlayışıdır, Bir Allah'ın affetmeyeceği bir şirktir. O yüzden ibadet kavramı sadece şekilsel bazı özelliklerden öte hayatın anlamını hangi zata yönelteceğimiz konusunda temel vurgudur. Bütün peygamberler insanları sadece Allah'a ibadet etmeye, sadece Allah'a kulluk yapıp ona teslim olmaya çağırmışlardır. Bütün peygamberlerin temel görevi Allah'tan başka ilahları reddedip, Allah'ı tek ilah olarak kabul edip ona itaat etmektir, ona ibadet etmektir. İnsanoğlu ve cinler ancak Allah'a ibadet etsinler diye yaratıldıkları için bu yaratılış gayelerini peygamberler ve peygamberlerin izinden giden insanlar ısrarla vurgulamak zorundadır. Bunu peygamberler hakkıyla yerine getirmiş, ama onun izinden giden insanlar bazen başka şeyleri öne çıkartacak bir yanlışlığa gidip hem kendilerini hem çevrelerini mahvetmenin adımını atmışlardır. Evet Kur'an Allah'a ibadet edin, ona kulluk yapın, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın vurgusunu Nisa suresi 36. ayette ve diğer ayetle değişik şekillerde ısrarla vurgular. Enbiya suresinde Hazreti İbrahim sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir? Ne tür bir puta taptığınızı düşünüyor musunuz? Babamızı, babalarımızı onlara tapar bulduk da onun için de biz onlara saygı duyuyoruz dediler diye İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki insanların sadece başka bir gerekçe bulamayıp işte herkes ona saygı duyuyor, o putlara ibadet ediyor, biz de onlara Atalarımızdan böyle gördüğümüz için tapıyoruz demekten başka hiçbir delillerinin olmadığını, hiçbir akli gerekçelerinin bulunmadığını sadece böyle basit bir vesveseden, basit bir gerekçeden dolayı insanın heykellerin önünde bile acziyetini ortaya koyacak, onlara ayinler düzenleyip onların önünde küçülecek bir anlayışlarını İbrahim Aleyhisselam bir diğer ayette yuh olsun ...Allah'tan başka taptıklarınıza ve Allah'tan başka tapan sizlere diyerek ifade ediyor. Hala akıllanmayacak mısınız diye de ayetin sonundaki vurgusunu... ...işte Allah'tan başka şeylere yönelen kişilerin akılsız olduklarını ifade ediyor. Kur'an da bu İbrahim'i anlayışı bizlere örnek olarak vurguluyor. İbrahim Aleyhisselam dünyevi ateşlere atılmak yönüyle bir bedeli olsa bile... Her türlü putları kırmayı prensip edinmişti. Biz de insanların gönüllerinde ve kafalarındaki her türlü şirk anlayışlarını, her türlü putları e, İbrahim'i bir yapı ile yerle bir etmeye, insanların gönül ve kafalarındaki putları kırmaya e, kendimizi adamak ve tevhid eri olarak e, o peygamberlerin çizgisini sürdürmeyi prensip edinmek zorundayız. Evet sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de ibadetin sadece tek olan Allah'a yöneltilmesi, başka putlara yönelinmemesi ısrarla vurgulanır. Kafirun suresinde hepinizin bildiği gibi "Ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğim tek Allah'a tapıyor, ibadet ediyor değilsiniz ve benim hayatım tümüyle sizin e, taptıklarınıza hiçbir şekilde en küçük çapta e, önem vererek" tapma anlayışına gelmeyecektir şeklinde bir ultimatomla kafirlere meydan okumayla ifadelendirilir. Dolayısıyla bir Müslümanın sadece Allah'a ibadet etmesi, başka tüm mabutlara karşı kendisini onlardan uzak, onlara tavır alan bir çizgiye götürmesini ister istemez gerektirecektir. Zaten la ilahe illallah demenin anlamı Allah'tan başka bütün, şu veya bu şekilde yönelinen, ilah kabul edilen, farkında olunmasa da ibadet ve itaat edilmiş olan mutlak otoritelere e, isyandır, onları yok saymaktır, onlara savaş açmaktır, onlara tavır almaktır. La ilahe demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek. Tavuta karşı çıkmaktır, Kur'an'ın ifadesiyle küfür küfretmektir. E, Allah'a ibadet ancak bu anlayışla birlikte olursa, bir anlam taşıyacaktır. Yoksa Allah'a ibadetle birlikte başka mağbutları da kabul eden, onlara hayır demeyen, onları reddetmeyen bir anlayış şirk anlayışı içinde değerlendirilir. Dolayısıyla Ebu Cehillerin de içinde bulunduğu Allah'a ibadet etmekle birlikte başka tanrılara da yönelmek, başka putlara da belirli bir ayrıcalık vermek gibi Allah'ın affetmeyeceği şirk ...insanın içerisinde bulunmuş olur. O yüzden Allah'a hakkıyla ibadet eden, tekrar edelim, bunun zaruri bir gereği olarak Allah'tan başka yüceltilen, her türlü putlaştırılan varlık veya fikirlere karşı Müslümanca bir tavır almayı gerektirecektir. Tabii ki bu tavır almak bazılarının hemen zannettiği gibi her hal ve şartta kıtal ile, savaş ile olması gerekmiyor ama fikri olarak kapılarımızı kapatmak, onların özellikle Allah'a giden yolda engel oldukları pozisyonda, onları sevmemek, onları veli kabul etmemek, onlarla dostluk ilişkilerini kesmek, yakın bir akrabamız bile olsa, en yakınlarımızda bile olsa Allah'ı başka şeylerin önüne koyup, onu tek ilah kabul etmeyen, küfrü imana tercih edenleri yakın akraba ilişkileri içerisinde, dostluk ilişkileri içinde kabul etmemek gereğini Kur'an bütün Müslümanlara emrediyor. Bu anlayışı işte günlük hayatımızda dost, düşman kabul etmek ya da onlara boyun eğmek anlayışında mümin Allah'ın hükmüne rağmen bir dost, bir itaat merciyi kabul edemeyeceğini vurgulaması şeklinde en az bir tavrı Ortaya koyması lazımdır. Sevgili dinleyiciler, sadece eski zamanda değildi e, putlara tapmak, sadece e, o döneme ait bir şey değildi. Her dönemin kendisine ait putlar vardır. Cahiliye döneminde akide sapınca zariri olarak ibadetin saptığını, e, Allah'ı tek ilah kabul etmemenin putlara da ibadet etmek gibi bir ...yanlışlığa sebep olduğunu görüyoruz. Çünkü insanın inancı düzgün olunca ancak ibadetin doğru bir yere oturması mümkün olur. Çeşitli sebeplerden dolayı insanın tevhid akidesi, inancı bozulursa... ...ibadet konusunda da kesinlikle bilinçli veya bilinçsiz sapmalar ortaya çıkacaktır. İşte... Haddinden fazla büyük büyükleme, e, yani tazim etme, belirli bir şahsa veya cisme fazlaca önem verip ona yönelme, kalbin inanç yönüyle en önemli afetlerinden biridir. İşte zamanla bu yüceltmek, tazim etmek kutsamaya götürecektir. E, zamanla bu sevgi kişinin ibadet ettiği anlayışına insanı götürecektir. Belki... Yalnızca bir sevgi veya tazim bir sapma olmayabilir. Fakat sevgi ve tazimde yüceltmede, önemsemedeki aşırılık insanı kutsamaya götürürken derken ibadete e, ileten e, bir sapma olacaktır. İbadet konusunda işte cahiliye böyle bir sapmadan dolayı putları yüceltmiştir. Kur'an'da geçen Ved, Suva, yavus, Yavuk, Nesr gibi putları hakkında İbn Abbas der ki bunlar... Nuh Aleyhisselam zamanındaki kavmin salih adamlarının isimleridir. Bunlar ölüp gidince şeytan onların kavmine e, dedi ki, bunların heykellerini meclislerinize dikin ve o heykellere bunların atlarını verin diye onlara vesvese verdi. Onlar da salih insanların, iyi insanların memlekete hayır ve hizmetleri bulunan insanların heykellerini yaptılar, diktiler. Amaçları bunlara tapınmak olmadığından bunlara ibadet etmediler. Fakat bu nesiller ölüp gidince diyor İbn Abbas, bunların o kişilerin hatıralarını canlı tutmak için, o heykellerinin dikildiği bilgisi o yeni nesillerde silinip yok olunca, geriden gelen nesiller şeytanın da ivasıyla bunlara Aşırı şekilde tapmaya başladı, saygı duymaya başladı, önünde eğilmeye başladılar. Bazı zaman dilimlerinde onların önünde saygı duruşu ve giderek secde eder gibi onları yüceltecek ve onların Tanrı gibi prensiplerini kutsallaştıracak hale geldi. Buhari adlı meşhur hadis kitabımızda bu putların nasıl Heykellerden putlaştırmaya götürdüğünü İbn Abbas'ın açıklaması şeklinde söz konusu edilir. Dolayısıyla bu hadisin teferruatı hadis kitaplarımızda başta Buhari olmak üzere söz konusu edilir. İşte beşeriyet de bugünkü insanlık da hala bu tür sapmanın değirmeninde dönüyor sevgili dinleyiciler. Bu onları bir şeyi aşırı yüceltmek, elle yapılmış bir varlığa, bir maddeye, eşyaya, bir ideolojiye, bazı insanlara e, aşırı şekilde bağlanıp onları yüceltmek insanı putlara karşı ibadet anlayışına götürüyor. Putlara tapmanın şekillerinde değişmeler olsa da hala günümüzde putperestlik kaybolmamıştır, tarihe karışmamıştır. İşte bereket umarak türbelere el sürmek. Kesin kabul olur inancıyla bir türbenin yanında dua etmek, türbede yatandan bir yardım istemek, söz gelimi onun çocuk sahibi olmamıza ya da onun işte evlenecek iyi bir nasip bulmamıza o türbenin yardımını, katkısını istemek, ölü veya diri bir beşerden sıkıntıları için imdat dilemek, onlara dilekçe verir gibi onların türbelerine bez bağlayıp mum dikmek, türbenin etrafında tavaf eder gibi dönmek, hep ibadet kapsamı içerisinde ama Allah'a ibadet olmayan bir şirk içinde bir ibadet kapsamı içerisinde ancak değerlendirilebilir sevgili dinleyiciler. O yüzden e, bugün bazı dirilerin veya ölülerin isterse o insanlar salih insanlar olsun Allah'a ibadet eder gibi tazim etmekte aşırı sevgi ve saygı duymakta Allah'a ters olan Allah'ın hükmüne ters olan emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirmek veya onları ilahi özelliklerle sıfatlandırmak ya da Allah'a dua etmemiz gereken hususlarda onlara yönelip onlardan bir şeyler beklemek, onları putlaştırmak demektir. Allah'a ibadet anlayışına tümüyle ters insanı şirke götürecek bir anlayışa e, ulaştırmak demektir. O yüzden... İnsanların bazen kendilerine bile hayatları dokunmayan, faydası kendilerine bile olmayan kemiklerin, kemiklerin bile belki ufalıp toz haline gelmiş kabirlerin putlaştırılmasına onları bile yüceleştirip onların önünde tapınırcasına konum alınmasına götürüyorsa tabii ki dirilerden, ya da bazı düşünce akımlarından, ya da bazı eğlence veya zevk unsurlarından insanlar putlaştırma yönüyle, onların kulu ve onlara ibadet yönüyle tümüyle kurtulduklarını iddia etmek herhalde kolay değildir. Zaten Arapların cahiliye dönemindeki Peygamberimiz öncesindeki müşrikler de şöyle diyorlardı, biz bu putları, ...Allah gibi kabul et, ediyor, ona Allah'a ibadet eder gibi ibadet etmiyoruz ki... ...biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapınıyoruz, onlara saygı duyuyoruz diyorlardı. Zümer suresi üçüncü ayette Cenab-ı Hak müşriklerin bu anlayışını ifade eder. Yani müşrikler Kur'an'daki bu ayete göre diyorlardı ki... ...biz bunların zatları için değil, onların Allah katındaki itibarları için ibadet ediyoruz diyorlardı. İşte... İslam beşer ile Rabbi arasındaki bütün bu kutsal varlıkları, aracıları kaldırmak, kul ile Rab arasındaki direkt bağı kırmak için, pardon, bu aracıları kırıp direkt bağı oluşturup kurmak için gelmiştir. Rabbimiz şöyle buyurdu: "Ancak bana dua edin, size icabet edeyim." Mümin Suresi 60. ayet. "Kullarım beni sana soracak olursa işte ben onlara pek yakınım." ''Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm, icabet ederim.'' der. Dolayısıyla İslam hem dua edip yönelerek başka putlara karşı önünde küçülüp ayin yaparak onlardan dilekler dilemeyi reddedip her şeyiyle sadece Allah'a ibadeti, dua etmeyi, mutlak itaati emredip şirklerin her türlüsünden insanları uzaklaştırmak için geldi.'' Evet, e, ibadet fıtratımızda vardır. Bunu yapmadan e, insanın huzura kavuşması ve manevi ruhi gıdalarını tatmin etmesi, alması mümkün olmayacaktır. Kur'an Allah'a ibadeti işte bunun için emreder bizim ihtiyacımız olduğu, e, fıtratımızın gereği olduğu için. Allah'ın yapılmasını istediği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden kaçınmak, Allah'a kulluk etmektir, ibadet etmektir. Çünkü ibadetin temel anlamı Allah'a boyun eğerek itaat etmek olduğundan, itaatın da bir emirlere uymak ve yasaklara kaçmaktan ibaret olduğunu, diğer sembolik eylemlerin de işte Allah'la bağı vurguladığı için ibadet kapsamına girdiği değerlendirilir. Evet sevgili dinleyiciler, namaz tüm ibadetler için prototip bir özelliktir. O yüzden hayatımız namaz gibi Allah'a her an kulluk yapan nasıl davranacaksak, namazı nasıl kılmamızı tanımladığı gibi Allah'ın bizim hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi, neleri yiyip neleri yemeyeceğimizi, ne, ne tür ticaretimize, davranışlarımıza anlam katacağımızı, nelerden kaçınıp kaçınmayacağımızı bildirmesi yönüyle de o işleri Allah'ın istediği gibi yapmak, o davranışları ibadet haline getirmek demektir. Bir insan iş yerindeki patronu sözgelimi namaz kılmayı yasakladıysa onun emrini yerine getiriyorsa bilsin ki Allah'ın emrini bozacak, Allah'ın emrini yapmamayı normal, uygun gösterecek daha büyük bir ilah edinmiştir. Dolayısıyla Allah'ın emrini iptal edip bozacak, ona ters başka emirler vermeyi bir kimseye e, hak olarak görmek, onu ibadet edilecek bir tanrı anlayışına götürmektir. Bu günlük hayatlarımıza bile yansıyabilen çok çirkin bir şirk özelliklerinden biridir. Hayatımızın her safhası namaza benzemeli. Namazdaki ruh ve heyecanı namaz dışına taşımalı. Her eylemimizi namaz gibi bize Allah'a yaklaştıran gerçek ibadete Gerçek yönelişe çevirmeliyiz. Bu anlayış namazın da gerçekten ikame edilen bir namaz olmasına sebep olacaktır. Çünkü insanı kötülükten ve fahşadan alıkoymayan namaz Kur'an'daki tanımlanan bir namaz değildir. Hadis-i şerifteki ifadeyle işte insanı kötülük ve fahşadan alıkoymayan namaz yarın paçavra gibi suratımıza çarpılma riski olan bir durum olabilecektir. Allah'ın böyle bir namaza ihtiyacı olmadığı da e, hadislerde belirtilmiştir. O yüzden namazın bizim gün, günlük hayatımıza yön veren, bize ihtiyacımız olan gerekli teçhizatı, mühimmatı sağlaması gerektiği e, işte ikame edilen huşu ile kılınan namaz vurgusuyla yapılır. Ee, o yüzden sevgili dinleyiciler namazımızı dost doğru kulmuş olsak namaz başka putlara tapmaktan şu ayıp aleyhisselamı sakındırdığı müşrikler tarafından da Kur'an'da belirtildiği gibi bizi her türlü şirkten alıkoyacak bizi haramlardan alıkoyacak bizim tüm davranışlarımızı gerçek ibadet haline dönüştürecektir. Evet sevgili dinleyiciler işte Ramazanımızda şu ibadetli anımızda orucumuzu e, tuttuğumuz, namazlarımızı diğer zamanlardan daha hassas bir şekilde kıldığımız, beş vakit namazımıza teravih namazı gibi, e, sahur vaktinde kalkıp kıldığımız teheccüd namazları gibi, başka namazları ilave ettiğimiz bir e, zaman diliminde ibadeti sadece Ramazanlara, sadece namaz ve oruca hasretmemek, onları sınırlı alanlara hapsetmemek, bütün hayatımıza yöneltmek, aile hayatımızdan iş hayatımıza sokaklarımızdan oturup kalkmamıza kadar uykumuza kadar Allah'a itaat ettiğimiz durumda her an ibadet içinde olacağımız anlayışı içerisinde kendimize çeki düzen vermek iki ilahlı, iki tanrılı, iki veya daha fazla şahıs veya anlayışa ibadet eden her türlü şirk özelliklerinden sakınıp her an sadece Allah'ın kulu olduğumuzu ispat eden bir yaşayışla hayatımızı sürdürürsek, kulluk görevimizi icra etmiş, ibadet için yaratılmış olan varlığımızı sadece Allah'a ibadet ederek imtihanımızı yerine getirmiş, dünyamızı güzelleştirmiş, ahiretimizde de güzelliklere liyakat kesbetmiş olacağız. Bu anlayışlar içerisinde oruçlarınızın Allah'ın kabul ettiği oruçlara, Namazlarınızın Allah'ın kabul ettiği namazlara yönelmesini Allah'tan diler. Bütün davranışlarımızın Allah'a kulluk ve ibadet şuuruyla Allah'ın emirlerine riayet edilecek şekilde bulunmasını, bizim de her an ibadet sevabına girecek davranışlar içerisinde hayatımızı geçirmemizi dua et Allah'tan niyaz eder, dua eder. Bu tavsiyelerle hepinize hayırlı Ramazanlar, güzel bir hayat Temenni ve tavsiye ederim. Allah'ın hayrıyla, güzellikleriyle, selamı ve rahmetiyle kalın sevgili dinleyicilerim.